Açık Kitaptan Alıntılar Açık Radyo, 17 Ağustos 1990'daki Gölcük depreminden itibaren deprem iletişim merkezi, Ardim olarak yoğun bir faaliyet gösterdi. 60 gün süreyle tüm formatını değiştirip radyoyu kesintisiz bir telsiz çevrimine dönüştürdü ve ihtiyaçlarla imkanları buluşturan bir köprü olmaya çalıştı. Özellikle bu etkinliğiyle aralarında The New York Times, La Repubblica, Le Figaro, Journal de Genève ve Süddeutsche Zeitung'da bulunduğu yaklaşık 12 uluslararası gazetede, BBC radyolarında ve Discovery Channel televizyon kanalında haber oldu. Açık Radyo'nun deprem ve afetlere hazırlıklılık konusundaki Altın Saatler programı da 1999'dan bugüne kesintisiz devam etmekte. Açık Radyo Açık Kitaptan Alıntılar